للمتقين ولا عدوان, ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا ومرشدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلاة ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين بجن ولا والبره الموالات والمعادات dostluk ve düşmanlık dersinin 10. dersindeyiz Selef-i Salihinde dedi ولا والبره 5. asıldır olmasa olmazdır Akidenin temellerindendir La ilahe illallah'ın neyidir pretiidir La ilahe illallah'ı tevriden pretiye dökmenin bir şartlarından Allah için seveceğiz, Allah için buğz edeceğiz. Bunları yerine getirmesek la ilahe illallah'ın içine olur, boş kalır. Şimdi, biz dokuz derse çok şeyler anlattık, hakkında. en sonda neye gelmiştik? E, dostluğun cereklerine gelmiştik. Allah için dostluk ne gerektirir? oları işliyorduk. Dedik, ehli sünnete göre 7 tane şart var. Bu dostluk yerine gelsin. Allah için sevmek. Eee 5 tanesini işledik. Geçen dersler. Bugün eee 6'yıdan 7 kaldı. Bu 7'sini de bugün işleriz Allah'ın izin verirse. Evet, birincide de dedik hicret, ikincide cemaatten olmak, üçüncüde Müslümanlar için her şeyi kendimiz gibi kendimiz için istediğimiz gibi Müslümanlar için de istemek. dördüncü olanın sırlarını hıyanet etmemek olarak, 5. olara her zaman yanlarında olmak düşmana karşı. Vesaire bunun da içlerinde detaylar vardır. Bugün 6.dayız. Evet evet 6. 6. Hasta ziyaret etmek, cenazelere katılmak Müslümanlara nazik davranmak, yumuşaklık ve incelik gösterip onlara şefkat kanatlarını gelmek, onlara dua etmek, bağışlanmalarını dilemek, selam vermek, zayıflarına yardım etmek, muamelelerde onları aldatmamak, mallarını haksız yollarla yememek, onların pazarlık ettiği malı araya girip satın almamak, Müslüman kardeşinin evlenme teklif ettiği kadına evlenme teklifinde bulunmamak ve üç günden fazla küstürmemek ve benzeri gibi haklara riayet etmek. Evet, bu altıncı وَلَا وَالْبَرَىٰنِ Allah rızası için sevmenin gerekleridir. Bir musulman diyirse ben Allah rızası için bir musulmanı seviyorsem ya yani musulmanları seviyorum, bunlar benim dostumdur. Bu sayıldığı meseleleri hepsini canlandırması lazım. Tabi bu hepsi değil. Birçok mesele var, bu ana çizgileri iledir. Bu sayıldıkları ana çizgileri iledir. Yani kısacası tersinden başlasak en sonunda ne dedir, haklarını yerine getirmektir. Yani müminin hakkı neyse müminin üzerine, musulmanın hakkı musulmanın üzerine ne gerekiyorsa onu biz yerine getirmemiz lazım. Bunu yerine getirdik ne olur biz? Hakiki Allah dostlarına dost etmişiz, ilan edebiliriz. Nerede? Hem dünyada hem Allah indinde kabul olunur. Ama bunları yerine getirmesek bizimki ne olur? Çağ üzerinde kalır. Boş dosyamız karşı tarafa boş gider. Terazide ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Ben sabaha kadar musulmanları seviyorum, onlar benim dostumdur deyim. Ondan sonra bu meseleleri canlandırmadıkça ne olur? İddiam, iddiada kalır. Ne olması lazım? Pratiğe dökülüp amele dönmesi lazım. Çünkü terazi, kıyamet gününde terazi insanın son noktasını, ebedi hayatını bilindiren terazi sadece amel tartar, başka bir şey tartmaz. ameline koymayışsan o gelinin örneği. İtikatta da bir deneler itikat amel değil. Nasıl tartıyor? İtikat ameldir. Kalbin amelidir. Kalbinde ameli var. O da itikattır. İtikat ta amele yansır. Hiçbir itikat itikatta kalmaz. Muhakkakçı amele yansıyacaktır. Ondan dolayı her şey nedir? Ameldir. Bütün ayetler Kur'an-ı Kerim'de dedik, hepsi cennetten müjdeliyorsa, Allah Teala cenneti verdim size, girin cennete, melekler diler, hoş geldiniz cennete. Neyle kazandınız bir cenneti? Hepsinin sonunda her ayetle beraber ne var? Amellerinizde. Ben on cilt Resulullah'ın şeriatının yüzde yüz Resulullah'tan geldiği gibi yazayım bu mesela Normal terazide bakkalın terazisinde bir patates bir tematis fazla koydum bir şey değil. Böyle bir terazi değil. Eskiden bunu nasıl anlıyordular sahabeler? İnsan hayret ediyor. Ne kadar imanları yüksektir. Şimdi bizim için ne çıktı? Dijital terazi. Tozu bile tartıyor. Ama bu kıyamet günündeki terazi daha hassastır. Allahu u Teala onu da Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Ve men ya'mel misqale zerratin hayran yara." Bir miskal zerrece خير yaptın خير görür. "Ve men ya'mel misqale zerratin şarran yara." Şer yapsa şer görür. Misqal nedir? Gözden görünmeyen. Onu bile yapsan görür. Onun için her şey nedir? Ameldendir. Terazi amel tartar. Onun için biz bu hakları musulmanların hakkını yerine getireceğiz. Bunları yerine getirmedikçe biz velâ vel barayı canlandıramayız, iddia edemeyiz. Bunlar da nelerdir? Duyduğunuz gibi. Birincisi iyâdetul merîz, hastanı ziyaret etmek. Bazı hadislerde biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Musulmanın, Musulmanın üzerine hakkı beştir. Bazında 6dır diyor. Bazında daha değişik sayılar var. Kısacası mesele nedir? Haklar sayılıyor. Nedir o? Hastayı ziyaret etmek. Onu gördün salam vermek. Vesaire. Bunları geleceğiz. Cenazesine gitmek. Bunları şimdi teker teker sayacağız. Onları da açıklamak zorundayız. Neden açıklayacağız? Hatte fıkhımız olsun. Fıkh bizine ne yapar? Bilindirir, o meselenin iç özünü bize öğretir. O öğrendiğimizden sonra emele dökmemiz lazım. Çünkü biz fıkıhsız emel yapsak halktaki, atasözdeki gibi taş yaparken göz çıkartırız. Bu sefer bizim düşmanımız Bizi orta yolda bırakmaz sırat-ı müstakim üzerinde. sağa sola alır. İfrat tefrit olur. Yen eksiğin yaparız, yen fazlasını yaparız. İkisi de nedir? Makbul değil. Makbul olan nedir amel? Orta yoldur. Orta yol nedir? Sırat-ı müstakimdir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği matottir, şeriattir, dindir. Sahabenin yaşadığı şeriattir, dindir. Etba'u tabi'in Dört imamın süzgeciyle bize bugüne kadar gelmiştir. Biz bu itikattan ve amelden bunların süzgecinden geçen itikat ve amelden amel etmemiz amel etmemize mükellef. Evet. Şimdi birincisi dedik hasta ziyareti. Bir musulmanın bir musulmanın üzerine hakkı nedir? Hasta olduğunda onu müslümanlar ziyaret etmesi lazım. Hasta ziyareti nedir bizim için? Vaciptir. Her musulmanın üzerine vaciptir. Allah Teala diyor hak. Haktir. Her musulmanın, o bir musulman üzerine nedir? Hastayı ziyaret etmek haktir. Yani vaciptir. Burada vücub yerine göre değişilir. Bazen vücub farz-u ayn olur. Her şeyi ziyaret etmesi lazım. Bazen farz-i kifayı olur. Adamına göre, yerine göre değişilir. Bir musulman hasta oldu, muhakkak onu, dostları ziyaret eder, o bir musulmanların üzerinden külfet kalkar. Ama bir dost hasta oldu, onu vacip tür onun en yakın dostu gidip onu ziyaret etmesi lazım. Konşusudur, samimi arkadaşıdır, akrabasıdır, sılay-ı rahim oralarında, yen yani Dostluk varalarında onun hak üzerine vaciptir. Uzağın üzerine uzaktan dua eder, başkaları geçse ama geçse daha iyi olur. Nerede duyduğun bir tane hastadır, git onu ziyaret hele. Bunun neyi var? Çok büyük ecri var İslamiyette Çünkü psikoloji de olsan hasta, hasta insan olur? Kalbi imşak olur, kırgın olur. Dostları onu ziyaret ederken ne hisseder? Ben yalnız değilim. Sevci artar. İslam dini toplumsal din olduğu için bu türlü amelleri toplumda teşvik etmiştir. Bugün de batıda medeniyet cüve, olara dediğine göre medeniyet ülkesinde bu türlü meseleler yoktur. Onun için olmuş maddiyete Dönmüştür. Oğlan babasını para gözüyle bakıyor. Baba da çocuğuna para gözüyle bakıyor. Maddiyetle bakıyorlar. Çıkarım nedir? Geçsem ne olur? Onun için ne olmuş? Toplum bitmiş. Batı toplumu bitmiş. Musulman toplumu da bitmiş. Ama İslam'ı yaşayanlar hem bu dünyanı hem ahireti kazanırlar. Bu dünyada İslam'ı yaşayanlar, bakıyorsun, ülfet, kuvvet içindedir. Çoluk, çocuk, baba, akraba, amca, dayı, bunlar nedir? Hepsi birbirine yakı para gibi olmuşlar. Ama İslamiyatı yaşayamayanlar ne yapıyorlar? Paraları zoruyla, sosyete, paraları zoruyla ne yapıyorlar? babalarını, analarını huzur evine yatırıyorlar. Ne diyor? Daha ne yapayım ya, en güzel huzur evini seçtim onu en pahalısını. Aslında onu huzur değil, kralın köşküne koy onu, o huzursuzdur. İnsan yaşlanırken huzuru olur? Toplumsaldan olur. Bir dede yaşlandı, ister torununu, çocuklarını, torunlarını, Gözünün önünde görsün. Atrafında görsün. Oradan huzur alır. En lukus huzur evinde değil, çadırda olsa o dede huzurludur. Ama en lukus huzur evinde olsa o adam huzursuzdur. Neden? Çünkü manevi huzuru yoktur. Her şey maneviyetten geçerlidir. maneviyeti olan insan bu günde maneviyeti olan insan, inancı olan insan nedir? Özürlüdür. Hatta veliçi alimler diyorlar ki bu günde özellikle eğitimciler bir tane inançlıdır. Yani İslam inancı olmasa bile bir mesele inan ediyor. İnan inanıyor. O inanmayandan başıboştan daha bir derece iyidir. Çünkü bir hedefi var. İnsan hayatta bir hedeftir. Bir hedef koyar onun için çaba görsün. Bizim hedefimiz nedir arkadaşlar? Allah'ın rızası cennet. Kişisi de doğrudur. Ama en doğrusu evet Allah'ın rızası cennettir. Hedefimiz oradır Allah'ın izniyle. Biz oraya çitlenmemiz lazım. Oraya çiftlenmem için amel lazım. Amel için İslam'ı anlamamız lazım, fıkh etmemiz lazım. Eğer fıkh etmesek hakkıyla İslamiyet'i cennete giremeyiz. Neden? Çünkü her şeyin fıkhı senin ne koyar? Yanlış kullanmayız. Bak araba bir tane şüferlik bilmese, arabayı araba kullansan olur? Kaza yapar. Hem kendine zarar verir, hem arabasına zarar verir hem atrafına zarar verir. Ama bir tane araba kullandıktan sonra yola çıksa hem kendisine faydası var, hem arabasına faydası olur, hem topluma da faydası var. Kimse en azından hiç kimseye, oları zerelinden kurtarır. Onun için bir meseleyi fıkh etmemiz lazım. İslami şeriatını fıkh etmemiz lazım ki düşman bizi yoldan satmasın. Çünkü düşman bizi yoldan sattırmaya kitlenmiştir. Onun görevi budur. Görevini de çok güzel yapıyor. Yani bizim baş düşmanımız şeytan görevini çok güzel yapar. Hiç böyle fazla uyumaz. He? Fazla yemek yemez. Lak, lak yapmaz he Ciddidir. Ama biz ne yapıyoruz? Tam o ciddiyetin tersini yapıyoruz. Tedbir elden bırakıyoruz. İşte onun için biz hedefe çitleniyoruz ama yolumuzu şaşırıyoruz Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çizmiş, bu sırat müstakimdir demiş. Ayağınızı basın buraya, kendinizi cennetin kapısında bulursunuz. Ama yolda da çizgiler yapmış böyle, demiş ki bunlar dalalet yoludur. Her dalalet yolunun da başında şeytan var sizi davet ediyor. Yani ne yapıyor? Güzel amellerinizi ayetteki gibi süslüyor gözünüzde, güzel görüyorsunuz. Onun için sizi saptırır sırat-ı müştekimden, o zaman yolu göremezsiniz. Onun için biz bu hakların neyini bileceğiz? fıkıhlarını bileceğiz. Fıkh nedir dedik, şeriat nasıl emretmiştir? Onu yerine getireceğiz. Hasta, bir musulman hasta oldu, gidip onu ziyaret edeceğiz. Ziyaratın adabını da Resulullah bize öğretmiştir. Hasta ziyaratı kısa olur. uyku zamanları olmaz. Sabah namazından önce, önle namazından sonra, akşam namazından sonra olmaz. Ne olur? Hasta makul zamanlarda ziyarat olur, vakıssı olur. Hastanın yanına da gittin, doğası var. Dua edeceksin. Hasta için. Bunları hepsini biz bilmemiz lazım. Hasta için dua etsen, eğer bütün gönlünle dua ediyorsan Allah Subhanahu ve Teala o hastayı şifasına kavurur. Eğer sen kalbinle samimiyysen nasıl samimiyysen gitsen iki tane arasını bulmaya Allah Teala senin elinle o cismin arasını düzeltir. Hastaya da ziyaret etmeye gitsen eğer desen hastayı ziyaret edersen eee ee, desen ee, aklıma gel gelmedi şu anda la ilahe illa ent subhaneke e, şimdi gelir aklıma subhanallah رب العرش العظیم ان يشفيك şimdi öncesi gelir aklıma bu eselullah el Rab azim rabb el arş el azim an yeshfika buniyet Esalullah el-Azim, azim Allah'tan isteyin. Rabb el-Arş el-Azim, azim Arş sahibi Allah'tan da isteyin nedir? Sana şifa versin. 7 sefer bunu söylesen Allah'ın izniyle ona şifa gelir. Ama bütün gönlüyle Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve işte hasta ziyaretinin bize adabini öğretmiştir. onu işte hastayı ziyaret etmek bizim için nedir? Vaciptir, şer'ttir. Cideceğiz, Müslümanları ziyaret edeceğiz. Ben hasta oldum, siz geldiniz beni ziyaret ettir, ettiniz, ben bunu unutmam, sevinirim. Bak kardeşlerim benim atrafımda, Müslümanlar benim atrafımda, yalnız değilim. Ondan sonra ne olur? Toplumçallık ne olur? Artar. Mumin, müminin neyidir? Kardeşidir. Kardeş ne demektir? Yani ciğeridir, bir parçadılar. Biz hepimiz kardeşiz. Kan kardeşi değilsek neyiz? Din kardeşiyiz. Din kardeşi kan kardeşinin önüne geçer. Önce din kardeş sonra kan kardeş Demek biz hepimiz kardeşiz. Allah rızası için Allah yolunda biz kardeşiz. Evimiz birdir. Bu dünyada evimiz birdir. Ahirette de evimiz birdir. Neredeyiz biz? Allah-u Teala'nın ziyafatında cennetindeyiz. rızasıyla cennetine girsek cennet nedir? Bizim evimizdir. Hepimiz Allahu Teala'nın kuluyuz. Ona ibadet ediyoruz. Babamız tektir, dinimiz tektir, kıblemiz tektir. Cennetimiz de tektir. Başka cennet var mı? Yoktur. Ama amelimize göre cennetin neyi var? Derecesi var. Evet, işte hastayı ziyaret etmek müslümanın hakkını eda etmektendir. Muslmanın hakkını ada ettin anlamı geldiyse o senin neindir? Dostundur. O zaman velavel baranı, valanın dostunun Allah Allah yolunda dostun hakkını yerine getirdi. Evet, ikincisi ittibaul cenais. Nedir? Cenazesinde yürümek, bulunmak. Yani cenazesinde bulunmak nedir? Yani bir musulman vefat etti dem artık vefat etti ben buradan dua ederim. Hayır. Gideceksin onun cenazesine. Bu onun senin üzerinde hakkındır. Neden? Çünkü cenaze namazı arkadaşlar ne kadar çok aldı o kadar o ölüye mahiret daha olur. Ne kadar çişi fazla namazını kıldı o kadar bir de cenaze namazındaki dualar müsteceftir. Çünkü her gelmişler اللہ روکھا شل نیرا gönderirsin مقام بنیادہ این سقام در خبر جو اندر اونی چن لگ سن اون دعائیں لگ سو دعائیں her şeyi kazanana koysan çepsene o gelir. Sen başkalarını ile gönder, seni de ile gönder. Sen hiç kimsenin cenazesine gitme senin de cenazen ne olur? Kıt olur. Onun için musulmanın üzerine ne olur? Cenazeye yetmek musulmanın üzerine vaciptir. Bu da vaciplik de dedik yerine göredir. Uzak bir şehirdesin gelemiyorsun bu mazirettir. Ama aynen şehirde olmak bir müminin, bir musulmanın özellikle akraba, dostlar üzerine vaciptir. Diğer musulmanların üzerine müstehaptır. Cidip cenazasında bulunmaktır. Yani bir kısım insan için farz indir, bir kısım insan için farz-ı kifayedir. Onun için e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, cenaze namazına katılan bir kırat ne olur? Ecir alır. cenazeyi ittiba eden cenaze namazdan sonra cenaze ile beraber kabristane giden içi kirat alır kirat nedir ya Resulallah diyor ühüd kaderi ölçüdür ühüd dağı kaderi yani biz bir miskal diyoruz bir de bir çulo diyoruz bir demir parçası var bir çulo bir çulo kirat da dağ dağı kaderi bir tarafa terezde o bir tarafa ne var Hastler var o hüddahağıt Kader nedir ağırdır Sen bir cenazeye geçsen namazını kıldırsa ondan sonra kabristan'a geçsen onu cömeye sen çi ve hüd daağı kai Hasant aldımtı de ağırdır günahlar da ağırdır ama bu çok aldıkça oların olur haffiat kalır kurtarırız hepimizin günahı var İnsanoğluyuz. Ama günahı neyden yok ederiz? Günahları eğiliklerden. Bazı insan, burada bir dipnot düşün, bazı kardeşlerimiz var, çok samimidiler. Evet. Ama bir günahı var, vazgeçemiyor. Mesela bazı kardeş filmden vazgeçemez. Filme bakar. Bazı kardeş var, bir meselesi var, orada çoğu var. Sigara. Sigarası var. <gülüyor> Sigara biraz zordur. Yani haram olduğu için olmuyor. Ama bazı günahlar var. İnsan terç edemiyor oları. Ne yapsın bu? O günahı neyle bitirecek? İtaatlerle sıkıştıracaktır. Bak mesela itaatin en büyük itaat nedir? Namazdır. Hmm. Salat imadü din. Dinin direğidir. namaz ne, yap, ne yapar Namazı hakkıyla نماز نیف نفر نماز حقیٰ دن ne نور یعنی انفحشہ او جن شہید فاحش معروف اے لکھا onun için ne oldu namaz kılan کل لگا olur kötülükten uzak olur Yavaş yavaş tam samimi kılan ne olur? Hiç kötülük yapmaz, hep iyilik yapar. O da mümindir. Ama bazı kardeşler yapamıyorsa da, bazı mümin insanlar yapamıyorsalar o işleri tercih etsiler, ne yaparlar? Ne yapmaları lazım? O işi neyle yok ederler? İbadetlerle. İbadetler de çok edersin, o günahı ne olur? Köşeye sıkıştırırsın. Eskiden nasıl insanın elinde bir et çıkarmış, İplikten bağlarmışlar onu. Zamanla kalırmış ne olmuş? Kurup, kuruyup sonra düşermiş o. Fazla. İşte sen de o şeyi sıkıştıracaksın. ibadetlerle itaatlerle, iyiliklerle. Ondan sonra o günahlar ne olur? Çürüyüp düşer. İşte cenazaya ittiba etmelerin de adabı var. O da tabi fıkhta bellidir yeri. cenaze namazını kıldırmak. Cenaze namazı zaten dua namazıdır. Duası da var, onu da yaparsın. Ondan sonra kabristane gidip kardeşimi gömersin. Orada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gömdükten sonra demiş ne demiş? Kardeşiniz için dua edin. Kardeşiniz için dua edin. Nedir kardeşiniz için dua edin? Ne için? Demiş çünkü sorguya çekiliyor. İnsan kabre girdiğinde sorguya çekilir. O sorgu nedir? Mümker ve neçir. İki melek var gelir seni sorguya çeker. O sorgu da nereye? O sorguda da kim? Rabbin kimdir? Nebin kimdir? O sorgu da eğer sen dünyada amelin salih ise yani yüzde yüz cevap verirse kurtarırsın. O kabir senin için cennetten bir ne olur bölüm olur. Eğer amelin salih değilse orada ne olur dilin tıkanır. 100 uyanık olsan, 103 çağız olsan orada bunlar geçermez. İçindeki gibi istesen de yaparsın yapamaz. Çünkü dilin sana uymaz. Şimdi dil, ağızlar bize emanettir. İstediğimiz gibi olarak kullanıyoruz. Ama orada bizim kontrolümüz altında değiller onlar. Kontrolümüzden çıkıyorlar. Öldüğümüzden kontrolümüzden çıkıyorlar. Biz ne yaptık? Günahkar olduğumuzda amanatak iyanet ettiler. Yani dilim, elim, ayağım, her organım benim yüzümden ateşte yanar. Demek ki insan ne yapacak? Bunları Allah rızası için kullanacaktır. İşte bu cenazeye ittiba etmek nedir? Müminin Görevidir. Yapması lazım olan şeylerdir. Bu ne yapar? O kuvveti artırır. Toplumsalı artırır. Ondan sonra müminler ne hissederler? Ha? Hakikaten kardeşiz biz. Birbirimizi Allah rızası için seviyoruz. İşte bu dostluğun bir cereyidir. Sonra Musulmanlara ne yapmak lazım? Rıfk etmek lazım. Rıfk nedir? İmşah. Yani musulmanlara hiçbir zaman sert devrenmemek lazım. Sonra devamında ne diyor? وَالْلِينِ وَالْرِقَ وَالْدِلِ Lin nedir? Aynen imşah. Rıqqa aynen imşahlığın daha ince devrenmek lazım. Bu üç terimi koymuş burada. Rıfk yerine göre bunlar değişilir anlamları. Rıfk nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki rıfk bir şeye girse illə o şeyi süsler. Şiddet de bir yere girse ne kadar güzel ise onu bozar diyor. Zane, o obüsünde diyor Şerne. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer şiddet bir yere girdi ne kadar iyiyse o onu mayasını bozar. Onun için rüfuk yumuşaklık, incelik, yufkalık Her zaman nedir? Bu konuda musulmanlardan bizim üzerimize olan vaciptir. olması olmazdır. İmşak devranacağız musulmanlardan. İmşak nedir? Yani her şeyde şiddet kullanmayacağız. Karşı tarafta hakkınız olsa bile bir tane hata yapmışsa da bize hakkım var ben ona bir misli vereyim ama vermeyeceğim. Bu imşaklıktır. Her şeyde imşak kullanacağız. Muminlere Çünkü insanoğlu hataya muarrazdır. Sen hata yapsan karşı taraf seni affetmese ne olur? Ortada şeytan oraya, araya girer. Düşmanlık oradan fitilini ateşler. Onun için her insan hata yapabilir. Hataya muarrazdır. Hatasız kul olmaz. Muhakkak ayağını mayına basacaksın bu dünyada. ister kardeşin hakkında, ister Rabbil Alemin hakkında, ister toplumun hakkında. Mayne basacaksın. Ama karşı taraf yapacaktır? Bunu şeytan kullanmasın diye ne yapacaksın? Sen hakkından tenazül edeceksin. Hakkından vazgeçeceksin. Bunun karşılığı senin içinde ne var? Allah rızası. Yani bir arkadaş benim hakkımda bir e, hakkıma bir Yanlış yaptı. Ben sabrettim, misli vermedim. Çünkü misli versem ne olur? Çin hemen bakarsın nefret oldu. Ama vermedim ne oldu? İmşak devrendim onu. İmşak, şeytan burada devreye giremez. İmşaklık her şeyi Resulullah'ın dediği gibi güzelleştirir, her şeyi güzelleştirir. Onun için davette imşak olacağız, anne babamızla imşak olacağız. konşumuzdan imşak olacağız kardeşimizden imşak olacağız iş yerinde arkadaşlarımıza imşak olacağız camide bile maalesef şeytan giriyor camide bile imşak olamıyoruz yani adam safta duruyor bir hata yaptı hemen kızıyoruz ya ne gerek var imşak olacağız zaten şeytan ona hatayı yaptırmış istiyorsan de tepki etki tepkisi vereceksin o da onu şey yapar en imşakçı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim önderimizdi. Bir Bedevi arabi geldi Mescid'in bir köşesinde gitti, küçük ebdesini yaptı. O Bedeviler eskiden tuvalet yoktur. Hemen çadırının çıkar dışarısında ebdesini yapar. Özellikle küçük mesele değil, bizimki gibi değil. Beton, asfalt kalsın orada, koku yapsın. Kumsaldır, koku bile yapmaz. Temizdir de. Bir küçük ebdes yapılsın, On, on beşte kasarora kum olur, toz gelir, o tahir de olur, o yeri. Sahra beledir. Şimdi, bu Arabi bilmiyor, yeni gelmiş, Resulullah'ı duymuş, gelmiş, çok samimidir, Musulman oldu. Ondan sonra girdi, e, küçük ebdesini caminin bir köşesinde yaptı. Sahabeler hemen kalktılar ona, biri bağırdı, biri çağırdı, biri tutun lan deri bunu attın dışarı. Edebiyet benimle sahabelerin değil, yanlış anlamayın. Ama ne oldu sonradan? Resulullah dedi bırakın bırakın. Hürçütmeyin adamı ya. Adam işini yapıyor. Hürçütmeyin onu. Bitirsin. bitirdikten sonra deri getirin bir kavanozu. Dökün oraya. Bitti dedi. O kadar. O kavanozu temizle de orayı. Tamam adamı hürçütmeyin. Adam bir böyle baktığı bir grup bir grup değil. Hepsi cami onun üzerine yürümeye kalktı. Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok şey de öğrendi. Ondan sonra kamat oldu. Her şey namaza durdu. Bu da geldi on sefta durdu. Bedavi. Ondan sonra namaz bitti. Namazda sonra dedi e, Ya Rabbi dedi e, Beni ve Muhammedi sadece affet. Hiç kimseyi bizimle affet. Resulullah döndü dedi ya sen niye böyle diyorsun. Bir, çok bir ceniş rahmeti deraltın. He? He? Allah'ın rahmeti hepimize yeter. Neden bu Arabi bunu söyledi? Çünkü bu Resulullah'tan sadece imşaklık gördü. Onun için imşaklık musulmanlardan nedir? Sevciyi artırır, toplumsalığı ne yapar? Çitlendirir birbirine. İçler, tarak gibi, dişli gibi her şey birbirine içli dişli olacak. Neyle olur? İşte bu imşaklık'tan olacaktır. İmşaklık Bir de alçak gönüllü. Alçak gönüllü. Devrenmek çok önemlidir. Bu da muşulmanın hakkındandır. Sen bir dene benim Allah dostu dostumu ise bu ilan ediyorsan dostluğu yerine getirirsen her çeşten alçak gönüllü. Kibirli. Üstten konuşmaman lazım. Ne olacaksın? Alçak gönüllü konuşacaksın. İnsanlar ne yapsın? Ki sana değer versiler. Alçak gönüllülük çok önemlidir. Kibirlik şeytandandır alçak gönüllüğü rahmandandır. Yani her zaman biz diyoruz ki Müslüman musulmana karşı ayette geçtiği gibi zelil olacak. Kuçu kuçu ben bir kardeşim yanında ben onun kölesiyim. Ama aynen köle o bir tarafta aslan kesilmesi lazım. Bazı cemaatler bunu ne yapıyorlar? Denceyi kaybediyorlar. Biz işte her musulmanlara şeyiz böyleyiz artık her çeşe böyle köle oluyorlar. Bu nedir? Bu yanlıştır. Ayette geçtiği gibi اَذِلَّتٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَشِدَّتٌ عَلَى الْكَافِرِينَ Kâfirlere ne olacağız? Şiddetli olacağız. Aslan kesileceğiz. Umuzlarımız dik olacak. Ama müminlere karşı umuzumuz düşük. Ha? Alçak, gönüllü Bir tokat vursa bile o bir tarafıma de vur deriz. Bu kardeşimdir. İşte bu nedir? Vilayetin neyindendir? Şartlerindendir. Ama biz bugün gün nedir? Her çeşin el tetikte. Ha? Hedefe çitlenmiş. Allah'tan diyorum bir, bir yerden bir haçet olsun tak diye ha? şey atayım. Ama bu yanlıştır. Aslında <gülüyor> kılıçlar silahlar kılıfına girmesi lazım Müslümanlar toplumunda. Nerede kılıçları dışarı çıkar? Ne zaman karşı tarafı karşımıza alsak. Kâfira karşı, münafıklara karşı ve onlara uyanlara karşı. Ama Müslümanlara karşı ne kadar bizdenle muhalefet etçeler kılıçlarımız kılıfında olacaktır. Onları Neyle? mevlâ Hasene yücel dilden tartıştık en güzel şekilde tartışırız ama kılıns hiçbir şekilde Müslüman toplumunda çekilmez. Alçak gönüllük nedir? Sahabenin metodudur. Sahabeler hepsi birbirleriyle alçak gönüllüdür. İşte biliyorsunuz Abu Zer anhu bir gün dedi ki bir sahabaya, siyah bir sahabaya yabne sevda yani anasıyla onu ne yaptı? şey yaptı alayladı siyah kadının çocuğu dedi onu o zaman siyah nedir? siyahlar köleydir İslam'dan önce Afrika'den gelirdi bütün siyahlar köleydir, efendi siyah yok onu öyle derken o da Resulullah'a şikayet etti رسول چاہے رسول ابوظہر رضی اللہ دیدی چھر de gelir yüzünü yere koyar O siyah da olan Bilal Hebeşi'dir bir rivayete göre. Ya Bilal yer, ayağını koy yüzümün üzerine, nefsim ne olsun kırılsın. O da, Bilal de der ki, bir baş e, Allah'a sücde yaparken ben ayağımı onun üzerine koymam, ben seni affetmişim zaten. İşte bizim için bunlar örnek olmaları lazım, imişak, alçak, gönüllü olmamız lazım. Peşinden ne geliyor? doğa istiğfar etmemiz lazım. Kim için dua istiğfar etmemiz lazım? Allah dostları için. Allah dostları bizim dostumuzdur. Allah'ın dostları kimdir? Mu'minler, Musulmanlardır. Onun için biz bütün Müslümanlar için dua edip istiğfar etmemiz lazım. Yani bir Musulmanı gördük, Musulmandır ama ne yapmamız lazım o için? Dua etmemiz lazım. günahları için de istiğfar etmemiz lazım. Bu, Hay canlı olan bu ölenler için de aynen geçerlidir. Bizden önce biz görmemişiz bir Müslüman gelmiş. Bahsi oldu. işte filan e, bu hataları işlemiş bu Müslüman. Ne deriz? Ha işlemiş. İyi gitsin gördüğünü görsün o o bir tarafta. Dememiz nedir? Yanlıştır. Madem o Müslümandır hata işlemiş. Ne yapacağız ona? Ne diyeceğiz? İstighfar ederiz. Ya Rabbi affet onu. Çünkü bir melek var, nimete bak, İslam nimetine bak. Bir melek var senin başında durmuş, kimi ki dua ediyorsun o da diyor aynen dua senin için olsun. Yani demek ki bir kardeşin için dua etsen elebil kendine dua etti. Bir de senden daha mübarek bir insan senin duanamin diyor. O da kimdir melek? Hatasız kul. Dedikleri kimdir? Melek. Diyor, hatasız kul olmaz ama Meleç hariç de bir insan için geçerlidir. Cin için geçerlidir bu. Ama meleç hatasız bir kuldur. Allah'ın hata yapmayan kullarıdır. Ondan dolayı biz bütün Müslümanlar için dua etmemiz lazım. Bir Müslüman baktı bize saldırıyor. Ne deriz? Yakışmaz bir Müslümanı ona bedda basmak. Ona dua etmemiz lazım. Ne deriz? Allah onu ıslah etsin. Eğer bir hata yapıyorsa, hatta yapıyorsa, hatta gitmişse Allah ہو hidayet versin. ورنہ درس اللہ ہونہ ہدایت ورثہ شرکت دشمش اللہ ہودایت ورثن جناہ اِسلامش یعنی درد اللہ ہوسلہ ہد ست ور müminlere آوزہ Bey dua Resulullah sallallahu aleyhi hiç kimseye yapmamış. Sadece kime yapmış? Kafirlere. O da her zaman yapmamış. Zaruratte yapmış. Ne zaman canını yakmışlar kâfirler Resulullah sallallahu ve sellem bazı olaylarda dua yapmış. Mesela nerede yaptı duayı? Resulullah sallallahu sellem, 70 tane eee celdiler Resulullah'tan 70 tane e, hafız aldılar. Bize Kur'an okutsun diye gittiler onları. zulmetler yolda hıyanetten öldürdüler oları. Onlar da musulman kardeşleriyle yola çıkmışlar. Arkadan onları zulmetler öldürdüler. Resulullah bir ay olara ne yaptı? Hunut duasında, sabah namazında bir beddua bastı. İşte böyle yerlerde olur. Ama e, musulmanlar arasında beddua olmaz. Tam tersine her çeşe biz dua ederiz. Kim benim karşımda benim kuyumu kazıyorsa onun için de dua etmem lazım. Ölde o kuyumu kazan insan o halde ölse onun için istiğfar etmem lazım. Ne dedik dersin öncesinde? Kazanına koysan çepşene o gelir. Demek ki ne amel tekdim ettik biz o amelin neticesini görürüz. Onun için öyle yapmamız lazım. Sonra sonra Doğa istiğfar, bu bizim için olması olma, olmazımız olması lazım. Her çeşe doğa hoşgörü, bu şerttir musulmanları için. Velev ki bizimle aynen matotta değiller, velev ki sünnete de muhalefet ediyorsalar, ehl bizim bizim değilseler, şeyimiz hedefimiz nedir, onlar da bizimle cennete girmelerdir. Hedef değil, o bizimle muhalefet ediyor, kahrosular cehenneme gitsiler, bu bir musulmana yakışmaz. Çünkü bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle uygulamamış. Her şey çeşitini dua etmiş. Bir günde en dalalete giden insana madem musulmandır, şemsiyenin altındadır ne diyeceğiz? Allah onu hidayet etsin. Ama ne zaman o musulmanların kuyularını kazıyor, kafirden elbir olmuş, dinini satmış, o ayrı. Ama madem din için çalışıyor, yanlış da çalıyor sözler, biz onun hidayeti onu iç isteriz. Çünkü o güclü adam hidayete varsa yararı nere olur? İslamiyeti olur. Eğer o doğamız, o adama Allah'ın hikmeti gereği isabet etmese o dağının faturası çime çıkıyor? Yine bize çıkıyor. Başımızda bir melek var. Bizim için dua ediyor. Biz bu gönülden Allah'u u Teala'nın çıksak yarın bizim için de aynen bir tane hatamızdan dolayı hem bize dua eder, hem de öldükten sonra bizim için istiğfar eder. Bu şarttır. Ondan sonra haklardan birisi de salam vermek. Müslümanlara salam vermek. Salam almak değil. Salam almak zaten vaciptir. Biz salamla ilgili bir ders işledik. Salam vermek, almak vaciptir. Hatta sana çafir salam verse alabilirsin. Yani bir çafir girdiği de selam aleykum salamını alabilirsin. Adam sana resmen apaçı diyor. Esselam aleykum dersen aleykum esselam. Yani bunda bir mahsur yoktur. Ama salam mermak nedir? Salam mermak vaciptir. E, sünnettir. Ama biz sünneti teşvik için ne yapacağız? Vereceğiz. Vela vel barayı yerine getirmek için sünnette ne yapacağız? Salamı vereceğiz. Vereceğiz salamı. Bütün musulmanlara vereceğiz. Ne olsun? Ha? Hatta salam yayılsın yer üzerinde. Çünkü salam nedir? Aynen kalpten çinleri alır, Allah'ın salamı üzerine olsun yani. Selamu aleyküm, salam üzeriniz olsun. Yani dedir ki salamın anlamı nedir? Yani benden tarafa size bir ziyan yoktur. Ama bu salam adamlar var, salamu aleyküm diyor kuyunu kazıyor. Bu demek ki içi boştur ama biz içi dolu bir salam vereceğiz. <gülüyor> Onun için her musulmana ne yapacağız? Salam vereceğiz. Özellikle Allah dostlarına salam vereceğiz. Salamı biz başlayacağız. Yok bekleyeceğiz adam salam merdi, vermedi, biz de salam vermez. Yok biz başlayacağız. Sıla-i Rahim'de nasıl Resulullah diyor ki Sıla-i Rahim o değil ki seni ziyaret edipseniz seni ziyare itibar, şey, bir de ziyareti geri veriyor, yani iade ediyorsun ziyareti. Bu değil. جائی پا نہیں آپ مخ یہ دوران Yani musulmanların zayıfına iyi de Bak, Zayıf nedir? İçi şekil, zuhuf var. Bir <gülüyor> maddi, bir manevi. Maddi zuhuf nedir? Adam var, maddi imkanı yoktur. Ha? Maddi imkanı yoktur. Buna ne yapmamız lazım? İmşak bakmamız lazım. Elinden tutmamız lazım, yanında olmamız lazım. Bu maddi. Bir de bedeni zayıflı insanlarımız var, onların da yanında olmamız lazım. Adam zayıftır, hastadır, sakattır, bunların yanında olmamız lazım. Muminler, muminliği, dostluğu ortaya çıkartmam için bunlara şefkat gözüyle bakmamız lazım. Bir de ikinci, manevi olarak bir insan zayıf ise dininde, ha, imanında onun yanında olacağız. Yani bizden şeytan onun üzerine gitmeyeceğiz. Biz, kardeşimizin yanında şeytana karşı duracağız. O da nasıl olur? Kardeşim bir hata işledi, imanı zayıftır. Sen bundan dolayı o adamı ne yapacaksın? Kesmeyeceksin, atmayacaksın. Ne yapacaksın? Tam tersine gidip o adamı düzeltmek için tatlı dilden yanında bulunacaksın. Tatlı dilden, güzel ahlakla yanında bulunacaksın. yok hatasından dolayı zaten imanı zayıftır. At, atacaksın onu. O zaman ne olur? Onunla onu düşmanı baş başa koydun. Hayır ben bir kardeşim hataya düştü. Tam tersine daha fazla onun yanında olmam lazım. Çünkü Resulullah sallallahu ve diyor şeytan bir taneye yakındır. İki taneden daha uzaktır. Üç taneden daha daha uzaktır. Cemaatten hele hiç yaklaşamaz. Onun için bağlandı şeytan kaçar cemaat namazında. Bittikten sonra gelir. İşte nedir demek? Demek, biz bunlara imşah devreneceğiz. Zayıflarımıza iyi bakacağız. Evet. Ve sonra diyor ki e, alışverişte Allah dostlarına ne yapacağız? E, aldatmayacağız. Hıyanat etmeyeceğiz. Gış yapmayacağız. Nedir bunlar hepsi? düz olacağız yani. Alışverişte. Yani alışveriş nedir? Her alışveriş aklına geldi, ondan olacağız, Müslümanlar hakkında düz salacağız. Mesela bir deneye bir kalem satıyoruz. Bu kalem nedir? Bu kalemin püf noktasını ben bilirim, sahibiyim bunun. He? Kardeşıma verdim bunu, işte derim kardeşim bu kalemde hiçbir ayıp yoktur. Bunun fiyatı budur, ben sana bunu bu kadere veriyorum. Ben ne oldum? Sadıkım bu kardeşten. Ama bu kalemin bir ayıbı var. Mirekçebinde bir ayıbı var mesela. Onu be, o bilmez. Kullandıktan sonra bilir. Böyle aynı uzmanı getirirsen bunu anlamaz. Ben burada ne yaptım? O ayıbı söylemedim. Ha sormadı benden söyleyeyim. Hayır sen söyleyeceksin. Söyledim bak bu kalemi satıyorum. Sen aman bunun bir ayıbı var. Fiyeti de budur. Alıyorsan al, almıyorsan alma. Bu zafer ne oldu ben? İşte hiç yapmadım. Sadakat gösterdim. İşte bu sadakat göstermek nedir? Önemlidir. Her şeyde Aden Ademze'ye en küçük alışveriş, en büyük alışverişte ne yapacağız? Sadık olacağız. Kış etmeyeceğiz, aldatmayacağız. Muminleri, musulmanları hiçbir şekilde hatta evlen, evle, evli, evlilikte bile gittin evlenmeye ne ayıbin var söylemen lazım karşı tarafa. gözlemeyeceksin. Hatta bazı alimler eee diyorlar ki eğer senin başın sakalın beyazıysa boyamışsan söylemen lazım orada. Yoksa la boyası tökülsün, dökülsün çıksın her şey ortaya. Eee yani sadakat her şeyde nedir? Önemlidir. Müminlerden, Müslümanlardan, Allah dostlarıyla, Müslüman toplumundan ne olmamız lazım? Sadıkci bu. Sadık olmamız lazım. E Bu da nedir? İşte velanın cereklerindendir. Sonra ne diyor? Mallarını batıl yere harclamamak, yiyememek. Bu da nedir? İşte bu aldatmaktan da batıl olur. Yani hak yere malı yiyeceksin. Ben sana bir kalem sattım, o kalemin hakkından fazla almışsam senin malını ben batıl yere yedim. Çünkü sana ben hakkından fazla aldım malını. Yemde dolandırılmakla bir musulmanı, bunlar hiçbir zaman musulmana yakışmaz. Musulman bu konularda nedir? Saklamdır. Saklam olması lazım. Dürüsttür dürüst olması lazım. Ama dürüstlükle az para kazanç gelse ama bereketli olur. Bereketli olan paranın da heyrin görürsün. Ama çok para kazan, bereketsiz kazan Onun faturasını başka yerden çok büyük ödersin onun altından, vabalı altından e, e, e, kalkamazsın. Sadece vabbel değil, onun bütün sıkıntısının altından çıkamazsın. Onun için salih insanlar her zaman derdiler Ya Rabbi, bize veriyorsan az veriyorsan ama bereketli verin. Bizden haramın arasına meğrible meşrik Doğuyla batı gibi mesafe bırak. Doğuyla batı ne kadar mesafedir? İşte dünyanın bir üçüyle o bir üçü. O kadar mesafe bırak. Yani hiç bize haram bulaşmasın. İşte mümin, müminin malını hiçbir zaman batıl yere yemez. Büzünde bir, bir artı bir içi her çeşit bunu biliyor. Ama sonuçta ne oluyor? Oluyor. Ha imanı zayıf olan, dini zayıf olan batıl yere bilir. Ama bazen müminler, gücülü imanlılar da batıl yere, batıl yere yiyorlar. O da neden geliyor? Direkt bu hala batıldır, ben batıl işliyorum demiyor. Şeytan gelip tevvil babından ne yapıyor? İşte bu benim hakkımdır, ben bunu alacaktım. Tevvil babından seni o batıla düştürüyor. Onun için dikkat etmemiz lazım. Yine dediğimiz gibi her şeyin fıkhını bileceğiz çi şeytana uymuyor. وچو مسینج سورین او بائی اے بائی اہم کن لر بہ اولتن سی مسلے ٹو پم سل میسے بلر اصل دن bir özel bir ders گے hasta ziyareti, cenaze, iyi bakmak, salam mermak bunlar her bir derstir. Satış üzerine satış olmaz. Bak fıkıhta haramdır. Satış üzerine satış. Nedir satış üzerine satış? <gülüyor> <gülüyor> satış, üzerine satış ha, tamam da nedir? Bir örnek. <gülüyor> Hocam bir arabayı satmışsın. Tekrar o aynı arabayı başka birisi pazarlık etmiş. Tekrar başka birisine satıyorsunuz o arabayı. Evet, o bir şurasıdır. Evet, başka var mı şurasını bilen? Fiyat Yok. Evet. Yani kardeşinin eee el beyu ala yani Musulmanların üzerine bir musulman bir alışveriş yapmışsa sen o alışverişe girmeyeceksin. Hiçbir suratla. Ticareti kızıştırmayacaksın. Ticareti kızıştırmak olsun, yani sen gelip dataylı yollardan adama daha teşvikli bir fiyat vermek olsun vs. bunlar nedir? Caiz değil. Bugün de bunu en iyi anlayan biziz. Neden? Çünkü bin bir, tam bin bir Hı. yolu var. satış üzerine satışı. Nedir? Mumin sözünde sadık olması lazım. Yani bir deneye dedi Gıcibi Muhammed kardeşim ben bu arabayı sattım bir deneye, sonradan o birisi geldi dedi bana, e, ben sana yüz lira daha fazla veririm, bunu bana ver. Tamam ben sana verdim, ona dedim, kusura bakma, ben vazgeçtim. Anlatabildim mi? Bu bir suretidir. Ve da'i vesaire, bin bir çeşit sureti var bunun. Satış üzerine satış yapılmaz. Ne satan, he? ne alan. Mesela Muhammed kardeş, Ahmet kardeşe bir şey satmış. Ben gittim Muhammed kardeşe dedim, ya sen bu Ahmet'e sattın, bu Ahmet e iyi yerde kullanmaz bunu, sen gel bana sat. Ben işte bunu bak, davette kullanıyorum desem bile olmaz. Anlatabildim mi? İşte bu nedir? Bu caiz değil. Bu neyi bozar? Çünkü Çin nefreti yaratır. Toplumda, 13 allah Teala bütün şeytanın kapılarını ne yapmış? Kapatmıştır. Şeytanın kapılarını kapattıktan dolayı he, biz bunları yerine getirmemiz lazım. Ondan sonrasında ne diyor? Kardeşinin e, ne demiş orada? E, nişanı e, evlenme teklifini evlenme teklif ettiği kadını evlenme teklifinde bulunmamak. He, yani hutba dedikleri Arapçada nişanlamak. Yani mesela bir tane evlenme teklif etti. Nedir? Nişanladır demektir. Yani bir bir kardeşin senin gitti bir kıza talip oldu. Hatta alimler diyorlar ki o talip oldu. Sen gidip o mesela dediler bir hafta sonra cevap vereceğiz sana. O da baktı bir hafta zaman var. Bahare arada gitti araya girdi. Aynen kıza talip oldu. Baş, baş fazla teşviklerdir. Bu nedir? Haramdır. Caiz değil. Neden? Nefreti, kini, şeytanı, kapısını aralamaktır, açmaktır bazen. İşte bunlar nedir? Caiz değil. Bu mümin, hakiki, ben ve yapıyorum Allah rızası için diyen bunları kullanmaması lazım. Çünkü bunlar toplumda büyük fitneler açar. Allah Tübhanehu Teala fitne kapıslarını hepsini kapamıştır. Onun için bunlara bunları yapmamamız lazım. Hiçbir şekilde, hiçbir detayıyla. Baktın, he, ben bir kız istiyorum. Gideceğim de, niyetim de var gidip onun babasından, yani ailesinden isteyeyim. Benden önce bir kardeşim Erçen de öğrendi gitti. Onun haberi yoktur, gitti istedi. La havle ve la kuvvete illa billah diyeceğim. Başka ne diyebilirim? Bekleyeceğim. Eğer orada anlaştılar. Tamam, kızı verdiler. Ben artık oyunda yokum. Ha o bir haftada ben ne yapacağım? Hiçbir şey bilintirmeyeceğim. Bir hafta sonra benim o bir kardeşim arkadaşıma dediler, "Tamam, biz sana kızı vermiyoruz. Uygun değil filan." Bitti iş. O zaman ben gidip talip olabilirim. Yani o kadar hassastır. Şimdi Böyle yerde hem senin bu amelden imanın artar, Allah senin hayatına, ömrüne, bütün ameline bereket salar, hem de o kardeş bilse, sen böyle bekledin ne der? Seni gözünde büyütür, sever. Eğer bilse sen tersini şey yapırdın, oradan ne olur? Şeytan ciliş yapar. En son olarak da e, hicret. Nedir hicret? Yani e, çüş. E, hicrete Ter terk etmek hicret terk etmektir yani insan neyi terk eder masiyetleri terk eder hicret eder yani hicret nedir bir yerden bir yere göçmaktır biz masiyetten götürürüz masiyet elimizin altındadır ama götürürüz uzağa gidiyoruz yani ondan uzağ olsun o şamda biz halepte onun için bir mümin bir mümini 3 günden fazla hicret edemez Terç edemez. Olabilir. Bir mümin bir müminle dargınlık olur. Küçürler. Değil mi? Küç olurlar. Ama üç gün sonra üç güne kadar onlar için tabir caiz ise bir şans var. pas var. Ama üç günden sonra solda ki melek başlar günah yazmaya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 3 günden sonra hangisi geldi önce başladı en böyü cecerol kazanır. 3 günden fazla küs caiz değil. Bizim ne kadar var arkadaşlar aramızda? Burada oturanlar bile. Ha? Belki 3 hafta 3 ay, 3 sene küs olduğumuz insanlar var. Salam bile vermiyoruz. Var mı? Var. Var. Yok desek kendimizi aldatıyoruz. Var. Neden var? Çünkü biz fıkhını bilmiyoruz. Yani biliyoruz. Ama şeytan ne diyor? Badataylı yollardan bizim süslüyor gözümüzdeki kötü ameli. Güzel görüyoruz. Diyoruz ya biz haklıyız. Değil mi? Şeytan diyor ya sen haklısın. O adam gelmesi lazım. Çünkü o hata yapmış sana. E bunu Resulullah biliyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için diyor bir mümin, madem mümindir, musulmandır He? senin hakkında hata da yapmışsa üç güne kadar salam verme şansın var senin o da nedir insanlığı içindeki nefret kin biraz şeyler biraz dinlensin üç gün sonra o gelmese sen gitmen lazım o haksız olsun sen git önce bunda büyük terbiye var nefis terbiyesi var nefsini kırıyorsun kibrini kırıyorsun Kime karşı? O Musulmana karşı. Ama o kibir içimizde var ise asıl kibir kime karşı kullanmamız lazım? Allah düşmanlarını. Bu, bu dersten sonra gelir. Muadetin düşmanlığın gereği. Biz kafiri gördüğümüzde onu buğz ederiz. Hiçbir şekilde onun e, gönlümüzde e, izi almaması lazım. Her zaman onun en güzel şeyini de bile çirçil göreceğiz. Çünkü kafirdir, bizim düşmanımızdır. Ama musulman, musulman bizim dostumuzdır. Ne kadar hata da yapsa, ben gelirim ona, salam veririm, ondan sonra ben ecir kazanırım. Hatta onunla ben mahkemelik olsam bile. O mahkeme ayrı bir meseledir. Ama üç günden üç güne, bunu, Hicret etmek nedir? Çüşmek caiz değil. Hiçbir şekilde. Onun için bunun fıkhını bilmediğimiz için bu toplumda, Müslüman toplumda bize ne olmuş? İşliyor. İşliyor, zerreli işliyor. Oradan da bizim imanımız zayıfleniyor. Zayıf iman olan topluma Allah'ın desteği de gelmez. Onun için musulmanlar zayıf düşmüşler. Demeyin ya sen neden bahsediyorsun? Müslümanlar zayıf düşmüşler. İşte biz böyle cüzenmemiz lazım. Böyle biz en zayıf noktadan. Alimler diyorlar bir dağ neden oluşur? Küçük küçük taşlardan. He? Küçük küçük taştan üst üste koysan bir dağ olur. Küçük küçük amellerden Allah Teala niyetimize göre tevfik eder bizi. Şeriat bir bütündür. Hepsini işleyeceğiz ki Allah Subhanahu taala bizi tevfik etsin. Evet, bu da altıncı, e, zamanımız doldu. Yedinciyi de önümüzdeki derse bırakırız. Maksat olan bu e, hakları ada etmemiz lazım. Müminlerin, musulmanların hakkını yerine getirip o zaman biz velayı, dostluğu yerine getirdik. Eğer bu hakları yerine getirmesek, biz hakiki vela vel bara, yani inancımızı bu konuda yerine getirmedik. Allah'ın zeferi de kimin çim, üzerine gelir? Hakikî müminler için gelir. Allah Teala çünkü ayette söz veriyor, diyor, diyor ki, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا Nasrul الْمُؤْمِنِينَ Bizim üzerimize haktır, söz kesiyor Allah Teala. Müminleri zefere kavuşturmamız. O zaman hiçbir mümin, tarihte bakıyoruz peygamberlerin tarihine, 1400 sene her zaman Müminler ne olmuş? Her zaman müminler ee, zefer kazanmışlar. Olabilir. Bir mümini tavut öldürmüş. O zefer kazanmış mı? Kazanmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerin efendisi iki denedir. Bir hamze, hamzesi ühüdde öldürüldü, parçalandı. İçi tavutun önünde, zalim bir hakimin önünde durup olarak ben جما قزان پڑس یوک ساد امین پیز ایمان یا her şeyimizde yansıtacağız hayatımıza o zaman hakiki müminiz o zaman Allah'ın zeferi bizim üzerimize gelir. Onun için tarihte bakıyorsun her zaman hakiki müminler yen ümmetlerine zefer getirmişler yen tarihlerine zefer getirmişler. İçisinden birisidir başka yoktur. Ama hakiki olmayan müminler ortada tavizçiler her zaman bakıyorsun ezilip gitmişler. Ne ümmetlerine faydaları olmuş, ne tarihlerine faydaları olmuş. Ne kendi tarihlerine, ne de musulmanların tarihi Ama hakiki müminler, bakıyorsun adam hakiki mümindir, ne olur? Bugüne kadar derslerde, vaazlarda, kitaplarda <gülüyor> örnek olarak oluyorsun. Bir sürü de var. Sahabeden bugüne kadar var. İşte bu nedir? Hakiki mümin olmaktır. Biz de hakiki mümin olmak istiyorsak, bu şartları, görevleri yerine getiririz. Evet, bugün de bu kadar. İnşaAllah önümüzdeki derse tamamlarız. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدٍ مُرْسَل۪ينَ نَب۪ينا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰىٰ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ